Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alimuhammedin. Evet arkadaşlar, akaid derslerinden imanın esasları diye bildiğimiz æmentu billahi ve melâiketihi ve kutubi. Ey Allah'a, meleklerine, bugün de kitaplarına iman hususunu işleyeceğiz. Kitaplara iman, Allah'ın nebi ve rasullerine indirdiği kitapların varlığını, bu kitapların Allah'ın onlarla gerçekten konuştuğu sözlerinden bazıları olduğunu, nur ve hidayet olduklarını, içerdikleri hususların hak ve doğruluğunu, gönderildikleri ümmetlerin onlara uymalarının ve içerdikleri hususlara, hususlarla hükmetmemelerinin hükmetmelerinin farziyetini kesin bir şekilde tasdik etmektir. Arkadaşlar biz kitaplara niçin inanıyoruz? Kitaplara imanın delili Şura suresi 15. ayette Rabbimiz buyuruyor ki ve kul amantu bima anzalallahu min kitab de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba iman imanet. Deki, ben indirdi, ki ben imanet. indirdiği kitaba iman ettim. Yine Bakara in 136. ayette Rabbimiz buyuruyor ki, je oog ki, je billahi ve oog Allah'a, de bizeindr lana. Imanetik. Wa ma unzile ila Ibrahima wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'koub. Wal asbati wa ma ootie Musa wa Isa wa ma ootiea min rabbihim. La nufarriku bain minhum. minhum minhom. Wa nahnu muslimun. Bakara suresi 136. ayette Bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz Allah'a ve bize indirilene Bize indirilen ne? Yani Kur'an-ı Kerim. İbrahim İsmail İshak Yakub ve Esfata, yani onların torunlarına indirilene Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer Enbiya'ya verilenlere onlardan hiçbir arasında fark gözetmeksizin ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyiniz. Yani bunlara inandığınızı itiraf ediniz ve bunların arasında da bir fark görmeyiniz. Ey yani hepsi Rabbimiz tarafından gönderildiğine iman ediniz. Demek ki mümin olmanın veya e, gerek enbiaya iman etmek gerek kitaplara iman etmek bu esaslara iman etmekle mümkündür. Yani la onun rasulleri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yani şu Yahudi ve Hristiyanların düştüğü durum gibi. Onlar ne yaptılar? Sürekli kendi peygamberlerini yalanladılar. Ya da en son onları şu an Muhammed je hebt davetine icabet etselerdi kardeşlerimiz olurlardı. Ve ne yaparlardı? Cennete talip olurlardı. Ancak şu an ne yaptılar? Küfür üzere kaldılar. Niçin? Çünkü onlar enbiyanın je O diyor ben İsevi'im. O bir diyor ben Musevi'im. Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e rağmen hiç kimse ne Musevi olabilir ne İsevi olabilir. Ancak kendi küfür üzerinde kalmaya devam eder. Kitapların sayıları ve isimlerine gelince isimlerini bildiğimiz kitapları isimleriyle İsimlerini bilmediklerimize de genel olarak iman ederiz. Demek ki biz biliyoruz ki bize haber verilen isimleriyle haber verilen kitaplar var. Bir de bize haber verilmeyenler var. Allah subhanehu ve teala'nın indirdiği kitapların kesin sayısını ondan başkası bilemez. Yani demek ki bizim bildiğimiz gibi yani hani dört kitap olarak zikrediliyor. Aslında bunlar ismi bilinenler. Allah bilir. Biliyorsunuz meleklere imanda da böyle bir kaide koymuştuk değil mi? Ne demiştik? İsmini bildiklerimizi detayıyla ama ismini bilmediklerimize genel olarak yani mücmel olarak iman ederiz demiştik. Bu kitaptan bazıları Musa aleyhisselama indirilen Tevrat değil mi? İsa aleyhisselama indirilen İncil Davud a.s. salama indirilen Zebur Ibrahim ve Musa a.s. salama verilen Suhuf Suhuf-i İbrahim ve Musa Nerede? Ala suresinin son ayetidir Ve Muhammed a.s. a.s. a. a. indirilen Kur'an-ı Bütün bunlara iman etmek farzdır. İmanın esasıdır. Dese ki ben hepsine inanıyorum, Zebur'u inkar ediyorum, bu küfre girer. Hepsine iman edecek. Ancak önceki kitaplarda biliyorsunuz tahrif söz konusudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselame indirilen Kur'an-ı Kerim, eee, Ondan önce diğer peygamberlere indirilen kitaplar şu anda mevcut değildir. Yani Muhammed aleyhisselatü vesselame kitabın inmeden önceki ya da kitap indiği zaman ondan önceki enbiaya indirilen kitaplar yani bizzat Musa aleyhisselama indirilen Tevrat, bizzat İsa aleyhisselama indirilen İncil, Veyahut Zebur Davut Aleyhisselam. Bunlar şu an yeryüzünde mevcut değildir. Sahih olarak mevcut Değiştirin. değildir. Evet. Onların şu anda sadece değiştirilmiş ve tahrif edilmiş nüshaları bulunmaktadır. Bu bir iddiadır. Ve bu iddianın ispatlanması gerekir. Değil mi? İşte bunun da dediğini Bakara Suresi 75. ayettir. Rabbimiz subhanehu ve teala buyuruyor. Şimdi ey müminler onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysaki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler diye iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. Yani Allah'ın kelamını bile bile ne yaptılar? Tahrif ettiler. Yuharrifune min ba'di akaluhu aqaluhu aqaluhu vehum ya'lemun. Bildikleri halde tahrif ettiler. Aslında bu, bu Yahudilerin özelliğidir. Ve yine Nisa suresi 46. ayette. Minel Hedu, hâdû yuharrifunel kelime an. Amme vadi'ih. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirip tahrif ederler. Kim söylüyor bunu? Lisa suresi 46. ayette ki Rabbimiz söylüyor. Şimdi onlar çıkıp derlerse ki bizim kitabımız muharref değil. Biz onlara deriz ki siz yalan söyleyen bir kavimsiniz. Niçin? Çünkü bizim Rabbimiz... Sözlerin en doğrusunu söyleyen Rabbimiz Subhanahu Wa Ta'ala bizi buna bunu bizlere haber vermiştir. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın kitaplarını tahrif etmiş ve bir kısmını gizlemişlerdir. Tahrif etmişler bir de bir kısmını gizlemişlerdir. Maide suresi 15. ayette buna delil var. Rabbimiz Subhanahu Wa Ta'ala buyuruyor. Ya ehlel kitab kad ceekum rasûluna Resul, Resuluna yubeyyunu lekum kethiren mimme kuntum tukfune minel kitabi wajafu an kethir. Diyor ki ey kitap ehli. Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. <gülüyor> Allahu akbar. Birçok da affediyor. Yani diyor ki ey Biz size öyle öyle bir rasul gönderdik ki sizin gizlediklerinizi açığa çıkartıyor. <gülüyor> Tıpkı Yahudilerden kimisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Sözde hüküm kesmişler. Recm edecekler zina edeni. Zengin olduğu için ne yapıyorlar? Yüzünü karalıyorlar. Zina yapmış ama zengin. Fakir olsa ne yapıyorlar. Recm ediyorlar. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Diyor, Allah için bana şunu söyleyiniz, gerçekten Tevrat'taki hükmü bana itiraf ediniz. Onlar da diyorlar ki, recmedilmesidir. Yani onu gizliyorlar ama, işlerine geldiği gibi yapıyorlar. Tıpkı şu anki nusayrilere bakın, yani hevalarına uymuşlar, heva dinine tabiler. Ya da Şiilerde görürsünüz, yani böyle kitaba rağmen diledikleri gibi çarpıtmayı, diledikleri gibi hevalarına uyduklarını görürsünüz. İnşallah soruyorlardır. <gülüyor> İnşallah soruyorlardır. He inan ki sapık sapık. Biri sapık, o biri sapık, oldu sapık. Yani bunlar bunlardan Allah'a sığınırız. Zaten onlar olduğu sürece de Yahudi ve Hristiyanlara çok iş kalmıyor bu ümmete düşmanlık etmek için. Bu tahrif edilmiş kitaplardaki tahrife uğramamış bazı hususlar ise bizim şeriatimiz tarafından nesh edilerek Hükmü ortadan kaldırılmıştır. Bundan dolayı bir Müslümanın bu kitaplar içinde bulunan bir hususu bizim şeriatimizde o hususu tasdik edip doğrulayan bir şey gelmediği sürece alması ve onu tasdik edip doğrulaması caiz değildir. Bizim şeriatimizin tasdik edip doğrulamadığı ama aynı zamanda da yalanlamadığı hususlarda ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şu buyruğu nedeniyle Tevakkuf ederek bir görüş belirtmeyiz. Ehli kitabı ne tasdik edip ne doğrulayın ne de yalanlayın. Şöyle deyin. Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Ve biz ona teslim olmuşuzdur. Ankabut suresi 46. ayeti aleyhissalatü vesselam okuyor ve hadisi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Yani ne demek istiyor? Tevrat ve İncil ne oldu arkadaşlar? Değişti. Tahrif edildi yani, değiştirildi. İnsan sözü karıştı, tamam mı? Ancak şunu unutmayınız. İncil'in gelmesiyle Tevrat'ın hükmü ne oldu? Neshedildi. Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle de ne oldu İncil'in hükmü? Neshedildi. Ancak şunu unutmayınız, neshedilen hükümlerdi. Yani onlara farz olan Bazı şeyler bize farz değildir mesela. Emir ve yasaklar bölümü yani hüküm teşrihi konusunda Allah azza ve celle dilediğini dilediği kavmi, dilediği ümmeti dilediği gibi imtihan etti. Ancak akidede hiçbir zaman nesih mensuh yoktur. Onlar da Müslümandı, biz de Müslümanız. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam neye çağırdıysa Muhammed was Vesselam de ona çağırdı. Dikkat ediniz. Bir değişiklik yoktur. Akide değişmez. Tevhid değişmez. Ve kad ba'atna fi kulli ummetin rasulan ani i'budu Allah ve ijtanibu't Biz bütün enbiya'ya şunu vahyettik. İnsanlara deyiniz ki ilahınız tek bir ilah'tır. Ona ibadet ediniz ve taguta kulluktan sakınınız. Ya da ilahukun ilahun vahid. Bu değişmez ama hüküm, şeriat değişir. Nasıl ki şu an mesela teşbihte tahta olmasın, anayasa değişikliği diyorlar, bilmem ne diyorlar böyle. Yani bu kanunlara göre işte 1900 ya da şu an diyelim ki yeni anayasa yapılırsa bugün işlendiğinde suç olacak bir şey, yarın o anayasa değişikliğinde suç olmayacak. Yani bu ve benzer şeyler. İşte böyle Rabbimiz Fahane ve Teala dilediği ümmeti dilediği şekilde imtihan etti. Ancak Tevrat ve İncil nesledildi. Kur'an-ı Kerim yani tahrif edildi. Kur'an-ı Kerim geldiğinde ne oldu? Tahrif edilmiş olan şey zaten tahrif edildi. Tahrif olmayan hak olan söz ise yani bizzat Rabbimizin kelamı. Nasıl ki Kur'an Rabbimizin kelamıysa, Tevrat ve İncil de Rabbimizin kelamıdır. Onun şeriatıdır. Ancak Allah Kur'an-ı Kerim'i göndererek ne yaptı? Onların hükmünü Nesh etti. Nesh etti. Bir gün bir tane sapık televizyon kanalı var. Şu an nedir ismi? Böyle sizden gelenler diye bir program yapıyorlar. Ramazan ayı. Baktım oturmuş. E, af buyurun bir sunucu iki dangalak yani toplam üç dangalak yapıyor. Oturmuşlar işte Yahudiler Hristiyanlar cennete gireri konuşuyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar cennete gireri konuşuyorlar. Bir tanesi ukala bir şekilde diyor ki Müslümanlara dedim ki yani cenneti siz mi tapılıyorsunuz? Nasıl ki Müslümanın kötüsü cehenneme gidecekse Yahudi ve Hristiyan'ın iyisi cennete girer. Bu adamlar hoca sıfatıyla orada dolaşıyorlar. Canlı yayına bağlandım. Çok ağır konuşamıyorum şeyden atarlar diye. Yani ya hattan alırlar. Yedi dakika konuştum. Yedi dakika küsür. Dedim ki orada işte oturuyorlar bu herifler yani dedim neyse. Ancak böyle söylediler. Ancak işin doğrusu şöyle değil midir? Ve ben konuşmayı bitirinceye kadar Allah şahit bir tanesi kafasını kaldırmadı ya da niye demedi bana? Ben kapattıktan sonra telefonu bir tanesi şöyle söyledi. Madem dedi e, madem dedi Tevrat ve de tahrif olmuş. Onlara niçin inanayım ki dedi. Halbuki Allah diyor ki de et. Yani hak olarak bu kitapların indiğine iman et demektir. van de inzicht van de inzicht van de inzicht van de inzicht van de inzicht van de inzicht van de inzicht van de inzicht van de inzicht waarvan al Joden gezir Ibn Allah en de Nacar de Messias Ibn Allah. Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki, İsa Allah'ın oğludur. Siz bunları mı cennete gireceklerini söylüyorsunuz? de <gülüyor> bunlar beraber, mesela de hemel ta'ala De Nacar zijn naar de hemel omdat de i̇şte, Joden niet in Allah geloven, vel Allah in iman edenler, van Hristiyanlar, Mecusiler. Allah kıyamet günü bunların arasında hesap sorucudur. Ve bakınız, dikkat ediniz. Bir gün, Joden radıyallahu in de Tevrat. Tevrat'tan sahifeler okuyor. niet in onu görünce diyor ki, ''Ne yapıyorsun Ey de Diyor ki Allah'ın Resulü de Aleyhisselatü Vesselam. bakıyorum onlar neye inanıyorlar yani inceliyorum. Dikkat edin şu mantık da olabilir hani Medine'de Yahudiler var bizzat ve orada etkinlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gitti ey orada şeriat devletini kurdu. Hani onlarla olur ki münazara yapar belki o yüzden bakıyor yani siz şuna inanıyorsunuz demek için Aleyhisselatü Vesselam'ın rengi değişti. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bunu yapma ey Ömer dedi. Vallahi şu an Musa aramızda olsa bana uymaktan başka bir kurtuluşu yoktur. Tevrat'ın kendisine indirildiği Musa bana ittiba etmekten başka kurtuluşu yoktur buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ve biliyorsunuz İsa aleyhisselam gönderildiğinde ne yapacak? Diyecek ki imamlık sizin işiniz ve bu ümmete tabi olacak. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam Bütün insanlığa ve cinlere gönderilmiştir. Mesela bazı peygamberler belli kavimlere gönderiliyor. İsrail oğullarına gönderiliyor. Şunu aman Muhammed aleyhisselatü vesselam kabirde sorulacak üç sorudan birisi nedir? Ee, peygamberin kim? Men Rabbuk, men dinuk, men nebiyuk. Aynen o şah şahıslara da bunu söyledim. Sizce dedim men nebiyuk dendiğinde Nabi Musa derse bu kişi kurtuluşta mıdır? Nebiy İsa derse bu kişi kurtuluşta mıdır? Yoksa Nebi Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam dediği zaman mı kurtuluştadır? Başlarını kaldıramıyorlardı çünkü kendileri de biliyorlardı yalan söylediklerini. Aldatıcı olduklarını biliyorlardı. Ne o, bu Nur TV midir? Nedir böyle nedir, bir şey? Ben sanki ben onu, sanki ben neden ha, nedir? Nur mudur? İsmi ne hani Diyor ki Evranos çıkıyor böyle bir tane. Nur muydu? He? Yani ben diyorum ki onlar yani o biliyor ki onlar biliyor ki insanları aldatıyorlar. Cahilleri aldattıklarını onlar çünkü görevlidir. Para, para, bu şey kitabında da geçiyor. Onların bu, bu TGLT'nin bastığı ihlas evet. ya, onların e, iman diye bir kitapları var. Çünkü. Evet. Sayfa 18'inde aynı bu ibadeler geçiyor. Hristiyanlar bunu mu ki Hristiyanların ve Yahudilerin e, işte gideceğiyle alaklanır. Bunu söyleyenler var. Biliyorsunuz Allah alem, e, Süleyman Ateş'te mi böyle söylüyor? Yani böyle Türkiye'deki ilahiyatçılardan da maalesef söyleyen var. Ancak o kitabın ismi iman ama içi küfür dolu diyorsun. Değil mi? Hocam, geçen ben de böyle bir televizyonu aynen anlattım. Ben bir an önce dedim acaba sen mi bağlandın hocam? O geldi aklıma. Öyle üç tane dangala tartışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İslam'ın işte beş şartından dört tanesini kenara Hristiyanlar, ölüm ve ötesine inansın, gerisine inanmasın, cennete girer. Allah'a bak bak. Hristiyanlar, bağlandı. Ha. Dedi ki, niye dedi, ölüm ve ötesine inansın, cennete girer. Dedi, niye ölüm ve ötesine gidip görüp mü geldi? Kim ona söyledi? Allah'a bak bak. Verizin telsiyle ittikleri. Evet. Şunları itiyor peygamberleri, melekleri. Diyor ki, şey, ölüm ve ötesine inansın diyor. Ya da takdir edersiniz kimse bırak Allah Allah, ona. Allahu ekber. Allahu Allah diyor ya kafirmişim kaldı. Evet, aynen öyle olur. Doğrudur. Vallahi öyle oldu. Programı kapattılar. He, yani doğrudur. Çok e, bunlar yani onları izleyenler cahil kimseler o öyle biliyorlar ya onlar bilerek ampoze ediyorlar. Hatta biliyorsunuz bu dinler arası diyalogta da böyle bir hedef vardı maalesef. İşte sizinle bizim aramızda ortak kelimeye gelin gibi. Ancak demin söylediğimiz gibi peki ne yapacağız? Ehli kitaptan gelen haberlere yani onların kitaplarından Tevrat ve İncil'den gelen haberlere hakkında e, Kur'an ve sünnetten inan yani e, onu, onu tasdik eden bir haber varsa tasdik edeceğiz. Tasdik eden haber yoksa o zaman ne yalanlayacağız ne de tasdik edeceğiz. Tamam mı? Mesela Ancak akidemize ters olan, mesela onlardan bir haber geldi haşa Allah çocuk edindi mesela bu yalanlanmaz mı? yalanlanır yani mesela şeriata ters gelen, akidemize ters gelen şeyi de reddederiz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi'ye diyor ki Allah adına doğru söyle. Allah adına doğru söyle diyor. Sizin inancınızda diyor. Allah Azze ve Celle nedir? O Yahudi diyor ki bizim inancımıza göre gökler Allah'ın bir parmağındadır, dağlar Allah'ın bir parmağındadır, denizler Allah'ın bir parmağındadır. Aleyhisselatü vesselam diyor, öyle bir tebessüm etti yani o Yahudi tasdik etti ve dedi ki وَمَا ma اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Dedi ki yani siz dedi Allah'ı hakkı ile takdir edemediniz. Yani ne demek istiyor? Sizde de boeien varken yani bu akide sizde varken. Ama şimdi gel boeien hebt, dan kun je er een boeien van maken. Als je een boeien hebt, dan kun je er een boeien van maken. Als je een boeien hebt, buna kun je er een boeien van maken. Als je een boeien hebt, dan kun je er een boeien van maken. Als je Tahrif ettiler kitapları. Ve daha birçok konuda böyle örtüştüğümüz şeyler var. Ama haktan yana olan. Onların tahrif ettiği kendi beşer sözü karışandır. Evet. Önceki kitapların tahrif edildiğine dair deliller. Kur'an-ı Kerim'den önceki kitapların tahrif edildiğinin, değiştirildiğinin ve bu kitapların Allah'a nispet edilmesinin doğru olmayacağının delillerinden bazıları şunlardır. Lütfen unutmayınız. O programda da şunu söyledim. Hani madem tahrif edilmiş niye inanayım diyor ya. Diyelim ki bunlar hiç tahrif edilmemiş olsaydı bile. Şu an hükümleri var mıdır? Yoktur. Bitti. Kur'an onları neshetti. Yani hükmünü Bitti. iptal etti. Allah Azza ve Celle dedi ki uyacağınız kitabınız budur. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'den önce nazil olan kitapların asıl nüshaları yok olmuştur. İnsanların elinde sadece tahrif edilmiş çevirileri vardır. Bu kitaplarda sözü, tefsir, tarihi bilgiler ve benzeri gibi bizzat insanlara ait sözler karışmıştır. 3- Bu kitapların güvenilir tarihi sene zincirleri yoktur. Yani Bu kitapların güvenilirliği de yoktur. Tevrat'ın bölümleri Musa Aleyhisselam'dan asırlar sonra yazıya geçirilmiştir. İncil'de İsa Aleyhisselam göğe yükseldikten uzun yıllar sonra yazılmıştır. Bu kitapların birbirinden farklı birçok nüshası ortaya çıkmış. Bu nüshalarda nakledilen sözler, görüşler ve kıssalar olaylar arasında pek çok farklılıklar olmuştur. Savaşlar çıkıyor. Kendi Aynen. Hani bir Barnamaz diyor, o biri Yuhanna diyor, o biri herkes de böyle kendi ismini koymuş yani şey gibi. Isimlerini Ama. isimlerini koyuyor. Katolik olsun. olsun. E, ondan sonra dünyanın neresine gidersen git Kur'an-ı Kerim. Lugat aynı lugat. Oh, Yalnız aynı kurallar, aynı Subhanallah. Ve senet zinciri de bellidir sahabeye dayanıyor, onların icmağı var. Ne olduğu hepsi ortadadır ama onlardaki topukluklar ortada. Bu kitaplar Allah سبحانه ve teala ve yüce peygamberi hakkında bozuk inançlar içermektedir. Yani bir bariz örnekte ey İslam akidesiyle uyuşmuyor. Müslüman Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kitapların asıllarının Allah tarafından gönderildiğine fakat tahrif edildiklerine inanır. Bundan dolayı şu anda mevcut olan Tevrat ve İncil'i faydalanmak ve istifade etmek için bile ne yapamaz, okuyamaz. Evet, delili nedir? Az önce söylediğimiz <gülüyor> Ömer radıyallahu anh, Ali saadallahin onu engellemesidir. Evet. Ve bu kitaplara iman derken bunların içerisinde ne de giriyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim de giriyor, değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a e indirdiği Kur'an-ı Kerim'e iman etmek, Allah'ın Kur'an'la gerçekten konuştuğuna, yani bizzat Allah'ın kelamıdır ve Kur'an-ı Kerim'in kendine has birçok özelliği, özelliği olduğuna inanmak Farsders. Kur'anum bu' özelliklerinden bazıları nam baza narders. Bir de yani tahir v ve ve tahriften korunmuştur. Yani değiştirilmemiştir. de De is Bu' özellikle korunmuştur. Hicr suresi 9. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. xoilabu jirjox. Inne ne hu inne Muhakkak ki Kur'an'ı indiren biziz, onu koruyacak olan da bizleriz. Geçen bir arkadaş aradı, hadis inkarcısıymış. Yani arayan kişi dedi ki ya yanımda birisi var, dedi onu sana vereyim. Hadislere hastalıklı yaklaşıyor, hadisleri inkar ediyor. Yani Kur'an'dan konuşak dedi. Şimdi öyle hastalıklı ki ben de ona bir soru sordum. Hangi Kur'an'dan konuşacağız dedim. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'den. Dedim şu an elinizdeki Kur'an-ı Kerim'in yani Allah'ın kelamı olduğunu nereden biliyorsunuz dedim? Yani bunu Cebrail sana mı indirdi dedim. Dedi ki şimdi sahabeyi yalanlıyor ya. O Kur'an da sahabeden geliyor. Hayır dedi. Allah ayet indirmiş. İşte az önce okuduğum ayet. Hicr suresi 9. ayet. Ben de dedim ki bu ayeti de belki bunu da onlar koymuştur. Yani siz onlar hadislerini böyle bir şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Buna niye böyle yaklaşmıyorsunuz? Bunu nasıl ispat edeceğiz? Bunun Allah'ın ayeti olduğuna Onun açısıyla yani onun bakışıyla konuşuyorum ben. O zaman sustu. Yani dedim ki ben dediğim zaman şimdi sahabe diyor ki sahabe Kur'an'ı cem edip bana ulaştırıyor. Diyorsun ki ben bunu alırım. Aynı sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ve uygulamalarını bize taşıyor. Diyoruz ki hayır biz bunu alma. Niçin? Eğer sen bunları muteber bulmuyorsan o zaman kitabı da alma. Git böyle deni dana gibi ömrünü tüket. En son kendini de bir uçurumdan at. Git. Yani bu hastalıklı yaklaşım Kur'an'dan da şüpheye düşürür. Haşa. Yani dolayısıyla bu kitabı bize ulaştıran je mushaf je getiren yine ashaftır. moet bu konuda muteber olanlar elbette ki o konuda da elhamdülillah je subhanahu geven, je bu dini bize eksik Mustafa ki. Dolayısıyla. <gülüyor> Mustafa <İslamoğlu 'ndan. gülüyor> o geven, je moet je kennis geven, je moet je kennis geven, E, aktörleri bunlar. Yani böyle bir, bu ne ehli sünnetin usulüdür. Ne bunu söyleyen, efendime söyleyeyim mezheplerimiz var veya imamları var. Bu ehli sünnet dini iki esasa dayandırır. Kur'an ve sünnet. Bunlar ise bir ayağı yok ediyorlar. Kur'an ve akıl diyorlar. Kur'an ve akıl. Buna da verdiğimiz cevaplar var. Allah'a hamdolsun. Bunlar Yani gerçekten bunlar e, şahsiyetsiz insanlar yani. Evet. O tabiri de. Ben son noktayı koyacağım müsaade ederseniz. Kur'an-ı Kerim'e iman etmenin gerekliliğini, Rabbimiz o kitabın korunduğunu. Lafzı Allah'ın kelamıdır. İlahi hükümlerin özünü içermesi ve önceki kitaplarda gelen bilgileri teyit ve tasdik etmesi. Önceki kitaplarda gelen bilgileri teyit ve tasdik etmesi. Ve onların hepsinin üzerinde bir gözetici konumunda olması. Kur'an-ı Kerim'in. Önceki kitapların Kur'an'a muhalif hükümlerinin bizzat Kur'an tarafından nesh edilerek ortadan kaldırılmış olması. O aleyhissalatü vesselam nasıl ki enbiyalın sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim de semavi kitapların sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim lafzıyla, nazmıyla, hükümleriyle ve haberleriyle mucizedir. Hiç kimse onun bir benzerini getirmeye güç getiremez. Yani ap açık, odri meydan. Yani Kur'an-ı Kerim nazil olduğundan kıyamete kadar Allah subhanehu ve tehala Haydin diyor bir benzerini getirin diyor ve sizler gibileri de çağırarak dolayısıyla getiremeyecek yani ondaki o edebi tasvir edebi usul. Mesela ayetlere bakınız subhanallah yani bu nasıl bir şey? Ve şemsi ve duhaha vel kamari iza telaha ve annehari iza ha gider ya da başka ayetlere bakınız aynı şeyleri görürsünüz.